10. Sohbet Külfet Adetmemek Bu konuşma hicretin 545. yılında Şevval ayının 14. günü pazar sabahı yapılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden rivayet edilen bir hadiste şöyle buyururlar. Ben ve ümmetimin takva sahipleri külfet adetmekten beriyiz. Takva sahibi, aziz ve celil olan Allah'a kulluğu külfet adetmez. Zira ibadet yani kulluk onun tabiatı olmuştur. O kendisine herhangi bir külfet gelmeksizin hem zahiri ile hem de batını ile Allah'a kulluk eder. Münafığa gelince o her halinde kendisini bir külfet içinde addeder. Husus ile İzzet ve celal sahibi Allah'a ibadet esnasında Allah'a ibadeti bir külfet halinde zahiren yapar. Fakat batinen onu terk eder. Muttakilerin girdiği yere girmeye asla gücü yetmez. Her mekana mahsus bir söz vardır. Her işinde kendine mahsus adamları vardır. Harbetmek içinde bir kısım yiğitler vardır. Ey münafıklar, şu münafıklığınızdan vazgeçin, tevbe edin. Şu kaçışınızdan dönün. Şeytanı kendinize güler durumda nasıl bırakıyorsunuz? Bu halinizle onu sizinle şifa bulur durumda nasıl bırakıyorsunuz? Siz içinizden tam inanmadığınız halde, tıpkı inananlar gibi zahiren birçok amelleri yerine getiriyor. Böylece iki yüzlülük ediyorsunuz Şeytan da sizin bu halinize Gülüyor Bununla şifa buluyor Neşeleniyor Namazda kılsanız Oruçta tutsanız Bütün bunları İzzet ve celal sahibi Allah için yapmıyorsunuz Bilakis halka gösteriş için Halkın teveccühünü Kazanmak için yapıyorsunuz Keza Aynı maksatlarla sadakalar veriyor, zekatlarınızı ödüyor, Hacca gidiyorsunuz. Siz ağır ve yorucu işler yapıyorsunuz. Fakat yakın bir zamanda dağlayıcı ve kızgın bir ateşe atılacaksınız. Eğer toparlanıp kendinize bir çeki düzen vermez, tevbe etmez ve özür beyanında bulunmazsanız, bu olacak. Siz bidatsiz olarak dinin özüne uymalısınız. Size Selefi Salih'in yolu gerek. Ana yolda yürüyünüz. Orada ne teşbih vardır ne de ihtimamsızlık. Bilakis sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına uymak ve onun yolunda gitmek vardır. Hem de külfet mehrek, tabi fıtri olarak zorluk olmadan, Sırf sözde ve bilgide kalmadan Sizden öncekileri içine alan Sizi de alır Hayf sana ki Kur'an'ı ezberliyorsun da Onunla amel etmiyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu Ahlakını Hadislerini ezberliyorsun fakat Onlara uymuyorsun Bunun için yapıyorsun Niçin böyle hareket ediyorsun Niçin Halka emre diyor fakat kendin yapmıyorsun. Niçin onları haramlardan men ediyor fakat kendin kaçınmıyorsun? Bak izzet ve celal sahibi Allah ne buyuruyor? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz en şiddetli buz olarak Allah indinde büyüdü. Saf suresi 3. ayet. Utandığınız şeyleri niçin söylüyor, neden muhalefet ediyorsunuz? Niçin mümin olduğunuzu iddia ediyor fakat inanmıyorsunuz? İman, afetlere mukavemet eden kuvvetin ta kendisidir. O, altında bulunduğumuz ağırlıklara karşı sabreden ve bize metanet veren kuvvetin ta kendisidir. O, kötülükleri yere seren bir yiğit, düşmanları perişan eden bir muhariptir. İman yanında bulunduğu dünyalığı da yükseltir, temizler. İman sırf izzet ve celal sahibi Allah'ın rızası için şereflendirir. Heva ise şeytanın keyfi ve dünyevi maksatlar için şereflendirir. İzzet ve celal sahibi Allah'ın kapısı kimi ki geride bırakırsa o kişi insanların kapılarına oturur. Kim ki izzet ve celal sahibi Hakk'ın yolunu kaybeder ve ondan saparsa halkın yolu üzerine oturur kalır. Allah kime de hayır murad ederse halkın kapısını onun yüzüne kapar. Onların ona olan ihsanlarını keser ta ki böylece okulunu kendisine çevirebilsin. Böyle yapmakla Allah okulunu göl olmuş nehir yatağından Nehrin en gür akan Mahalline götürür Onu hiçlikten Varlığa çıkarır Hay sana ki Kışın bir yerde toplanıp Göl olmuş suyun başında bulunmakla Neşeleniyorsun Halbuki kısa bir müddet sonra Yaz gelecek ve Başında beklemekte olduğun su kuruyacak Sen de susuzluktan Öleceksin Binaenerek senin Duracağın yer Su birikintisinin başı değil, bilakis nehrin en gür akan yeridir. Zira birikinti kışın çoğalır fakat yaz gelince korur. Sen izzet ve celal sahibi Allah ile beraber ol. İşte bu takdirde zengin olursun. Aziz olursun, sultan olursun, sultan tahin edici olursun, delil olursun. Kim ki yalnız Allah'a dayanır ve Masivadan müstahane olursa her şey ona muhtaç olur. Fakat bahsettiğimiz bu hal öyle bir şeydir ki kuru iddia ve temennilerle meydana gelmez. Bilakis sinelerde sabit olan bir şeyle meydana gelir ki bunun emaresi de ameldir. Ey oğul! Dilsizlik adetin, sessizlik libasın İnsanlardan uzak olmak da gayen olsun. Öyle ki eğer yer altında bir dehiliz, hücre kazıp orada gizlenebileceksen hiç durma, hemen yap. Bu tatbik edeceğin bir şiarın olsun. Ta ki imanım parlayıncaya, inancının ayağı kuvvetleninceye, doğruluk kanadın hayra isabet edinceye ve kalp gözlerin açılıncaya kadar. İşte o zaman, sen evin damına çıkar, oradan Allah'ın ilminin fezasına yükselir. Şarkı, garbı, denizleri, karaları, dağları, ovaları, yerleri, gökleri dolaşırsın. Bu esnada muhafız arkadaşla birlikte olursun. İşte bu mertebeye ulaştığın an artık dilini serbest bırak. Konuşsun. Sessizlik elbisesini çıkar, halktan uzaklaşmayı bırak. Dehliz, hücrenden çık, onların yanına var. Zira sen artık onlar için halis bir ilaçsın. Kendi nefsinde zararlı değilsin. Böylece onları Allah'a davet ederken, çokluklarına, azlıklarına, sana kulak vermelerine veya vermemelerine, Övmelerine veya yermelerine bakma. Bu hususlara hiç aldırış etme. Sen hep onları Allah yoluna davet etmekle meşgul ol. Nerede düşsen hemen yerden kaldırılacaksın. Zira sen izzet ve celal sahibi Rabbinle berabersin. Ey ahali şu Yaradan'ı tanıyın. Onun huzurunda edepli olun. Kalplerinizi ondan uzak bulunmaya devam ettiği müddetçe siz ona karşı kötü ahlaklı kişilersiniz. Kalpleriniz ona yakın olduğu takdirde ise güzelce edeplenmiş olurlar. Çocukların kapı önündeki şamatası hükümdar atına binmeden öncedir. O atına bindiği anda ise hepsinin dilsizliği tutar. Güzelce edeplenirler. Çünkü o anda hükümdara yakındırlar. Her biri bir köşeye şekilir. Menfaat düşünceleriyle daima insanlara yönelmek, izzet ve celal sahibi haktan tamamen yüz çevirmek demektir. Kalbinde Allah'a ortak yaptıklarını çıkarıp atmadıkça, sebepleri bertaraf etmedikçe, sebeplere dayanmaktan sıyrılmadıkça ve faydanın da zararın da İnsanlardan geldiği görüşünü terk etmedikçe Senin için kurtuluş yoktur Siz hasta saatliler, Fakir zenginler Ölü diriler Yok varlarsınız İzzet ve celal sahibi Hak'tan bu kaçış ne zamana kadar devam edecek Ondan yüz çevirme ne zamana kadar devam edecek Hep dünyayı tamir Ahiret ise tahrip işi ne zamana kadar devam edecek? Hiç şüphe yok ki sizin her birinizin sadece birer kalbi vardır. Öyleyse o bir tek kalp ile hem dünyayı hem de ahireti nasıl sever? Bir tek kalpte hem halik hem de mahluk yani hem Allah hem de onun yaratmış olduğu faniler nasıl bulunabilir? Bir anda... Aynı bir kalpte hem Allah'ın hem de fanilerin bulunması nasıl mümkün olur? Bunların hiçbiri mümkün değildir. Mümkün olduğunu söylemek katıksız yalanın ta kendisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Yalan imanı uzaklaştırır, kaçırır. Her kap İçinde ne varsa dışarıya onu sızdırır, akıtır. Senin amellerin, inançlarının delilleri, şahitleri ve aynalarıdır. Dışın, içinin bir delilidir, şahididir, aynasıdır. İşte bunun içindir ki birisi şöyle der, Zahir batının ünvanıdır, kişinin dışı, içinin aynasıdır. Senin batının hem izzet ve celal sahibi Allah'ın nazarında hem de O'nun seçkin kulları nazarında zahirdir. Ne olduğu malumdur. Allah'ın seçkin kullarından birisi senin yanında bulunduğu zaman O'nun huzurunda edepli ol ve O'nunla karşılaşmadan önce günahlarını tevbe et. O'nun önünde kendini hakir kabul et. O'na tevazu göster. Salih kullara Tevazı gösterdiğin zaman hiç şüphe yok ki İzzet ve Celal sahibi Allah'a tevazı göstermiş olursun. Öyleyse alçak gönüllü mütevazı ol. Zira kim ki tevazı gösterirse İzzet ve Celal sahibi Allah onu yükseltir. Senden büyük olanın yanında güzel bir edeple hareket et. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bereket sizin, büyüklerinizin bulunduğu yerdedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada sırf yaş itibariyle büyüklüğü kastetmemiştir. Sinnen büyüklüğe takvayı da ilave etmek gerekir. Bu da Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek, menettiklerinden kaçınmak, Allah'ın kitabına ve Resulünün ahlakına yapışmakla olur. Yoksa nice yaşlılar vardır ki değil onları görmekte bereket bulunmak, kendilerine selam vermek ve saygı göstermek bile cahiz değildir. Asıl büyükler salih, ileri derecede takva sahibi, ilmi ile amil ve amellerinde ihlaslı müttakilerdir. Asıl büyükler, izzet ve celal sahibi Allah'tan başka her şeyden yüz çeviren saf ve temiz kalplerdir. Asıl büyükler, izzet ve celal sahibi Allah'ı tanıyan, onu bilen ve ona yakın olan kalplerdir. Kalplerin ilmi ne derece çok olursa, izzet ve celal sahibi Mevla'ya o nisbette yaklaşırlar. Kendisinde dünya sevgisi bulunan her kalp Allah'a karşı perdelidir. Kendisinde ahiret sevgisi bulunan bütün kalplerde Allah'ın yakınlığına karşı ferdelidir Dünyaya rağbetin nisbetinde ahirete rağbetin azalır Ahirete rağbetin nisbetinde de izzet ve celal sahibi Allah'a muhabbetin azalır Kadrinizi biliniz, seviyenizi biliniz İzzet ve Celal sahibi Allah'ın düşürmediği derekelere siz kendi kendinizi düşürmeyiniz. İşte bunun içindir ki birisi şöyle der. Kim ki seviyesini bilmezse kader ona bildirir. Kaldırılacağın yere asla oturma. Bir eve girdiğin zaman ev sahibinin oturtmadığı yere oturma. Zira sen oradan kendi iradenin dışında olarak kaldıracaksın. Eğer İntina eder Kalkmamakta direnirsen Zorla kaldırılır ve kovlursun Ey oğul Ömrünü ilim kitaplarını okumak Ve onları ezberlemekle geçirdin Fakat Okuduğun ve öğrendiğin o ilimlerle Amel etmedin Sana hangisi fayda verir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Dilinden Allah celle celaluhu şöyle buyurur İzzet ve Celal sahibi Allah kıyamet günü peygamberlerle alimlere hitaben buyurur ki Sizler halkın çobanlarıydınız. Sahip bulunduğunuz topluluklar için neler yaptınız? Yine Allah hükümdarlarla zenginlere hitaben de şöyle der. Sizler benim hazinedarlarımdınız. Öyleyse fakirleri ziyaret edip gönüllerini aldınız. Yetimleri büyütüp yetiştirdiniz ve benim hakkım olarak sizlere farz kıldığım miktarı kendilerine verdiniz mi? Ey ahali! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden öğüt alınız ve onun söylediklerini tutunuz. Kalpleriniz ne de kasvetli. Bana halktan gelen zahmet ve meşaketlere tahammül gücü veren Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. Her ne zaman ki, Uçma ümidi zuhur etse hemen Kader makası gelir ve kanadımı kırar Ne var ki ben teselli buluyorum Nasıl bulmaya hem ki Daima hükümdara ait arazide bulunuyorum Ey münafık Yazık sana ki benim bu beldeden Çekip gitmemi arzuluyorsun Eğer ben buradan gitmek üzere Harekete geçersem o zaman iş değişir Uzuvlar birbirinden ayrılır Söz başkalaşır Fakat ben Acelecilik ederek İzzet ve celal sahibi Allah'ın azabına Müstahak olmaktan korkarım Ben bir aceleci değil Zira üzerimde Kader okları vardır Ben onlara uyuyor Onlara teslim oluyorum Allah'ım bize selamet ver Teslimiyet ver Hayf sana ki Benimle istihza ediyorsun Halbuki ben İzzet ve Celal sahibi Allah'ın kapısının önündeyim Halkı oraya çağırıyor Cevabını yakında alırsın Akıbedini yakında görürsün Sen bir arşın yükseliyor Fakat buna karşılık binlerce arşın birden düşüyorsun Ey münafıklar İzzet ve Celal sahibi Allah'ın Hem dünyevi hem de uhrevi azaf ve cezasını Pek yakında göreceksiniz Zaman gebedir Ondan neler doğacağını Pek yakında göreceksiniz Ben İzzet ve Celal sahibi Allah'ın eşyayı Halden hale çeviren elindeyim Bu kudret beni Kah bir dağ yapar Kah bir zerre Kah bir deniz yapar Kah bir danla Kah bir güneş yapar Kah bir parıltı Bir şimşek Tıpkı geceyle gündüzü birbirine çevirdiği gibi Beni de halden Hale döndürür o her gün yeni bir yaratış, yeni bir döndürüş içindedir. Hatta o her an yeni bir yaratış ve yeni bir döndürüş içindedir. Gün sizin içindir. Siz her gün yeni bir döndürüş içindesiniz. An ise sizden başkaları içindir. Onlar da her an yeni bir döndürüş içindedirler. Ey oğul! Eğer gönül genişliği ve kalp güzelliği istersen insanlara kulak asma onların dediklerini dinleme. Dedikodularına iltifat etme. Bilmez misin ki onlar yaratanlarının takdiratına razı olmuyorlar. Öyleyse senden nasıl razı olsunlar. Bilmez misin ki onların çoğu hakikatleri anlamıyorlar, görmüyorlar, iman etmiyorlar. Bilakis tekzip ediyorlar, hakkı tasdik etmiyorlar. Sen İzzet ve Celal sahibi Allah'tan başkasını düşünmeyen Ondan gayrini dinlemeyen ve ondan başkasını görmeyen kişilere tabi ol Sırf İzzet ve Celal sahibi hakkın rızası için Halktan gelebilecek eza ve cefalara sabret katlan Allah'ın sırf seni denemek için müptela kılabileceği çeşitli belalara sabret katlan Zira bu hal İzzet ve Celal sahibi Allah'ın Seçkin kullarına tatbik ettiği Bir adetidir Onları bütün nimetlerden Mahrum eder Sonra da çeşitli belalara Afetlere mihnetlere, müptela kılar Onlara dünyayı Ahireti arşın altından Yerin dibine kadar her şeyi Dar eder Böyle yapmakla onların varlıklarını yok eder Öyle ki Varlıklarını yok ettiği an Gerçekte onları sırf kendi zatı için var etmiş. Sırf kendi zatı ile beraber etmiş olur. Bu duruma getirilmiş kişiler artık sırf Allah için var olurlar. Yalnız Allah ile birlikte bulunurlar. Ondan başka hiçbir şey için var olmazlar. Ondan başka hiçbir şey ile birlikte bulunmazlar. Böylece Allah onları bir başka yaratılışla yaratmış olur. Nitekim İzzet ve celal sahibi Allah buyurur. Bilahare onu başka bir yaratılışla inşa ettik. Suret yapanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Mü'minin Suresi 14. Ayet Birinci ve ilk yaratılış müşterektir. Onda bütün varlıklar ortaktır. Bu yaratılış ise birinciden ayrı ve farklı bir yaratılıştır. Birinci yaratılışla müşterek olarak her şeyi hayat ve varlık sahnesine çıkar. Bunda büyük varlıklar, bunda bütün varlıklar ortaktır. Bu yaratılış ise birinciden farklıdır. Bu yaratılışa mazhar olan bir kul onunla birinci yaratılışta kendileriyle müşterek olduğu diğer varlıklardan ayrılır. Allah onu bu yaratılışla Ademoğlunun diğer fertlerinden ayrı ve farklı bir duruma getirir. Birinci yaratılışını tamamen değiştirir. Üstünü altına çevirir. Onu bir Rabbani, bir ruhani haline getirir. Kalbini Allah'tan başka hiçbir şeyi görmeyecek derecede daraltır. Halka karşı özünün kapısı kapanır. Allah onun için dünyayı, ahireti, cenneti, cehennemi, hasılı bütün mahlukatı ve bütün kainatı bir tek şey olarak tasvir eder. Sonra da bir tek şey haline gelmiş bütün bu varlıkları onun özünün eline teslim eder. O da onu yutar, ruhuna yerleştirir. Artık kendisinin onlar üzerinde düşünüp akıl yorması gerekmez. Şanı yüce olan Allah da kudretini onda ishar eder. Tıpkı, Musa Aleyhisselam'ın asasından ıshar ettiği gibi Dilediği yerde ve dilediği kişinin elinde kudretini ıshar eden Allah'ı takdis ve tenzih ederim Musa Aleyhisselam'ın asası sihirbazların sihir aletlerinden ne varsa birçoğunu şey yutmuş Fakat karnında hiçbir değişiklik olmamıştı İzzet ve Celal sahibi Allah ise bunun bir hüner, hikmet olmadığını Bilakis kudreti ilahi olduğunu sihirbazlara anlatmak istemişti. Zira o sırada sihirbazların yaptıkları şey bir hüner, hikmetten ve hendeseye dayanan bazı oyunlardan ibaretti. Musa aleyhisselam'ın asasından zuhur eden harikulade hadise ise İzzet ve celal sahibi Allah'ın kudretinin tecellisinden başka bir şey değildi. Onun için sihirbazların alelade hünerlerini yok ediyordu. İşte bunun içindir ki sihirbazların başı kendi sihirbaz arkadaşlarından birine şöyle dedi. Bu işler olurken Musa'ya dikkatle bak bakalım. O anda ne gibi bir hal içinde bulunacak? Arkadaşı öyle yaptı. Musa Aleyhisselam'ın hal ve tavırlarını dikkatle süzdü. Müşahede ettiği şey o sırada Musa Aleyhisselam'ın renginin atması, asanın ise işine devam etmesiydi. Bu durumu baş sihirbaza bildirerek şöyle dedi. Hadise meydana gelirken Musa'nın rengi atıyor fakat asa işine devam ediyor. Bu neticeyi öğrenen baş sihirbaş şöyle dedi. Bu Allah'ın işidir. Musa'nın işi değildir. Zira sihirbaz kendi sihirinden korkmaz. Sanatkar da kendi sanatından korkmaz. Bunları söyleyen sihirbaz başı daha sonra Musa Aleyhisselam'ın hak Peygamber olduğuna iman etti diğer sihirbaz arkadaşları da kendisine uydular ve imana geldiler. Ey ol, Hüner hikmet noktasından ne zaman kurtulacak? Kudreti ilahi noktasına ne zaman vasıl olacaksın? Amelin hikmetiyle seni izzet ve celal sahibi Allah'ın kudretine ne zaman ulaştıracak? Amellerinde kurtuluşun için onlar seni aziz ve celil olan Rabbinin yakınlık kapısına ne zaman eriştirecek? Marifet güneşi hem avam tabakasının hem de seçkinler tabakasının kalplerinin yüzünü sana ne zaman gösterecek? Sırf senin müptela kılabileceği belalarından ötürü Allah'tan kaçma. Allah seni bazı belalara duçar eder. Bunun sebebi yine bizzat sana şu hususu bildirmek ve göstermek içindir ki acaba sebeplere dayanıp onun kapısını terk mi edeceksin? Yoksa onun kapısına mı yapışacaksın? Acaba görünüre mi dayanacaksın yoksa batına mı? Acaba idrak edilene mi güveneceksin yoksa idrak edilmeyene mi? Acaba görünene mi dayanacaksın yoksa görünmeyene mi? Allah'ım bizi belalara duçar etme. Bizi belalarla imtihan etme. Allah'ım bize belalara maruz kalmadan sana yakın olmayı nasip et. Allah'ım Bizi kendine yaklaştır. Bizi tarafından bir lütuf olarak kendine yaklaştır. Allah'ım bizi kendine yaklaştır. Hiç mesafesiz yaklaştır. Bizim ne senden uzak olmaya takatimiz var, ne de belalara tahammül etmeye. Bize belaların ateşi olmaksızın sana yakınlığı nasip et. Eğer belaların ateşine atılmamız mutlaka gerekiyorsa bu takdirde bizi o ateşte bir semender yap. O semender ki ateşte yaşar, orada sükunet bulur. Ateş ise ona zarar vermez, onu yakmaz. Belaların ateşini de bize tıpkı dostun İbrahim'in ateşi gibi yap. Ateşi atıldığı zaman nasıl ki onun etrafında yeşillikler bitirdiysen, bizim etrafımızda da öylece yeşillikler bitir. Bizi bütün eşyadan müstahane kıl. Tıpkı dostun İbrahim'i Müstahni kıldığın gibi, bizi kendinle ünsiyet peydah ettir. Bizi kendine dost eyle. Tıpkı İbrahim'i dost edindiğin gibi, bizi musibetlerden muhafaza eyle. Tıpkı onu muhafaza eylediğin gibi. Amin. İbrahim Aleyhisselam daha yola çıkmadan önce arkadaş edilmişti. Evden önce komşuyu bulmuştu. Yalnızlıktan önce arkadaşa sahip olmuştu. Hastalıktan önce ilacı, beladan önce sabrı, kaza gelmeden rızayı tedarik etmişti. Yolunuzu babanız İbrahim Aleyhisselam'dan öğrenin. Gerek sözlerinde ve gerekse fiillerinde ona ölelim. İbrahim Aleyhisselam'ı bela denizinde taltif eden, onu bela denizinde yüzmekle vazifelendiren, ve bununla beraber kendisine güç kuvvet veren Allah'ı takdis, tenzih ederim. Allah onu düşmana hücum etmekle vazifelendirdi. Bu sırada kendisinin husreti de onunla beraberdi. Yine Allah onu yüce bir mevkiye yükselmeye memur etti. Bu esnada Allah'ın kudret eli de onun arkasındaydı. Ve nihayet Allah onu halkı sofraya davet etmekle ve tarafından onlara yedirip içirmekle mükellef kıldı. İşte bu batın ve gizli lütfun ta kendisidir. Ey oğul! Allah'ın takdiri ve fiili vuku bulduğu zaman onun huzurunda sessiz ve sakin ol. Ta ki birçok lütuflarını göresin. Birçok lütuflarına nail olsun. Filozof Kalinsun. Kölesinin hikayesini duymadın mı? O nasıl dilsizlik gösterdi, sessizlik gösterdi ve sükut etti. Ve sükut etti de böylece efendisinin bildiği bütün ilimleri öğrendi. Sen hezeyanlar içinde bulundukça, Allah'ın ile çekişip ona itiraz ettikçe, izzet ve celal sahibi Allah'ın hikmeti senin kalbine asla gelmez. Allah'ın. Bize senin takdiratına muvaffakat etme ve bu hususta nizayı bırakma nimetini ver. Ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru.